رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَفَهْمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِح۪ينَ بِسْمِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّ مَعَصْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Değerli müminler Fatiha suresinin malini ve tefsirini yapmaya çalışıyorduk Bugün kalmış olduğumuz ayet-i kerimeden devam edeceğiz 5. ayet-i kerimede kalmıştık. Yüce Rabbimiz 5. ayet-i kerimede اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ buyuruyor. Kullarının ağzından ey kullarım Rabbinize yalvarırken şu sözü verin şu şekilde yalvarın sadece sadece ancak ve ancak sana kulluk eder, sana ibadet eder, senin kulun olur. Yine ancak ve ancak senden yardım bekleriz, senden yardım dileriz. Böyle deyin diyor Allahü Teala. Bu şekilde Rabbiniz'e yalvarın diyor. Bunun içerisinde allah Teala hem bizim kendisinin kulları olduğumuzu sadece ona kulluk etmemiz gerektiğini belirtirken diğer taraftan sadece ondan yardım dilememiz gerektiğini inancımızın, itikadımızın Böyle olması gerektiğini belirtiyor Bunu bir dua Yalvarış sigasıyla Neden yapmış olabilir Neden Hud'u Allah'a Vahdehu Sadece Allah'a Allah'tan yardım dileyin Şeklinde bir talep gelmemiş Burada Veya İste'inu billah. Sadece Allah'tan yardım dileyin. Dememiş burada. Neden acaba dua şeklinde gelmiş? Neden bir yal yalvarık şeklinde gelmiş? Çünkü burada Allahu u Teala bize hem bu ilkeyi söylüyor hem de diyor ki siz Belki de burada başarılı olamazsınız Zayıflığınızdan dolayı Heva ve heveslerinizden dolayı Çevresel bir takım etkilerden dolayı Veya başınızdaki egemen güçlerin Zorbacı güçlerin Sizi engelleme girişimlerinden dolayı siz bu konuda saplantıya düşebilirsiniz. Yani sadece Allah'a kulluk yapma konusunda ve sadece ondan yardım dileme ilkesini tam olarak yaşayamayabilirsiniz. Çünkü siz buna kalkıştığınızda yeryüzünde ilahlık iddia eden birçok otorite size karşı gelecek. Size ey insanlar bana kul olun bana kul olun diyecek. Benim kul olun diyecek. Bana çalışın. Benim menfaatim için çalışın. Siz ey halk, siz benim menfaatim için varsınız diyecek. Böyle insanlar olacak, böyle otoriteler olacak. Dolayısıyla insanların birçoğu da böyle bir güç, böyle bir otorite, beşeri bir güç, beşeri bir otorite heva heves, arzu, dünya dünyalık mallara tamah eğilimi bizi sadece ve sadece Allah'a kul olmaktan alığı koyabilecek, uzaklaştırabilecek. Sadece ve sadece ondan yardım istememiz gerektiği konusundaki ilkeden uzaklaştırabilecek. Çünkü bakıyorsunuz ki bazı insanlar da çıkıyorlar diyorlar ki Benden yardım dile Benden yardım dile Ben de Allah'tan dileyeyim Senin adına çünkü sen Neysin ya bir şey değilsin sen günahkar bir kulsun Sen hangi yüzle Allah'a el açıyorsun sen Sen şurada bir çöpsün ya Sen bir şey yaramazsın Sen benden dileyeceksin Bak ben çok Allah'ın veli kuluyum ben Allah'ın dostuyum. Allah yakınım ben. Allah benimlelikten çıkmıyor haşa. Sen benden iste. Ben de razı olursam Allah'tan isterim sana veririm. Böyle diyen insanlar var mı? Var. Çok. Baya var. Bu tür insanlar olacağından dolayı siz böyle sapkınlıklara, yanlışlıklara düşebilirsiniz ey kullarım. O yüzden bu iş çok ciddidir, çok tehlikelidir. O yüzden Rabbinize yalvarın bu konuda. Sadece ve sadece kulluğu Allah'a yapmak için Allah'tan yardım isteyin. Allah size bu konuda yardım etsin. Yoksa başaramayabilirsiniz. Sadece ve sadece yardımı Allah'tan bekleme ilkesinden bir nebze dahi olsa ayrılmamak için Allah'tan yardım isteyin. Çünkü başaramayabilirsiniz. Çünkü dış etkenler çok olacak. Sizi yanıltacak bir takım tali kapılar, tali güçler çok olacak. Yanıltak, yanıltabilir sizi. O yüzden önce Allah'a kul olma arzusu, niyeti, samimiyeti kalbimizde olacak. Daha sonra bu çizgiden çıkmamak için ya Rab beni bu çizgiden dışarı çıkarma. Senden bu konuda yardım istiyorum ya Rabbi. Sen olmasan başaramayabilirim çünkü çok ters Güçler var, ters rüzgarlar var. Ben senin kulunum ama benim kendisine kul olmamı isteyen beşeri otoriteler var. Ben senden yardım dileyeceğim ama ke benim kendisinden yardım dilemem gerektiği konusunda veya kendilerini aracı kılmam gerektiği konusunda bana telkinde bulunan Din adamları var. Cemaat liderleri var. Hocalar var. Sözüm ona ben Allah dostuyum diye yola çıkmış. Yalancılar var. Dolayısıyla yanıltıcı, bizi yanıltıcı, Allah'ın kulluğundan çıkartıcı bir takım etmenler etrafımızı kuşatmış durumda. Böyle bir kuşatmışlık durumunda bizlerin değerli müminler bu konuda Allah'tan yardım dilememiz lazım samimiyetle beraber azimle beraber sabırla beraber hak yoldan Kur'an yolundan peygamberimizin bize getirmiş olduğu dini islami mübin yolundan hiç sapmamak için Allah'tan yardım dilememiz lazım Allah'tan yardım dileyeceğiz bu konuda ve samimiyetle beraber Allah'ım sen yardım et deyip geçmeyeceğiz. Ya Rabbi ben senin kulunum sana kulluk sözü verdim. Ya Rabbi ben başım daraldığında veya daralmadığında senden yardım dilerim sadece. Başkasından yardım istemem. Sana sığınırım ben. Başkasına sığınmam. Ancak bu konudaki azmim sabrım yeterli olmayabilir. Ne zaman ki nefsim beni kandıracak olur. Ne zaman ki dış etkiler beni hak yoldan çekecek olurlar batıla doğru Ya Rabbi sen benim elimden tut da o sapkın insanlara, beşer beşerlere ben kanmayayım Ya Rabbi i̇şte bu duayı yapıyoruz biz Fatiha Suresinin 5. ayeti kerimesinde böyle diyoruz Ya Rabbi sen bizi kendine kulluktan ayırma diyoruz Ya Rabbi sen bizi sadece senden yardım dilemekten ayırma diyoruz. Ya Rabbi sen bizi kulluk konusunda başkalarına da kul olma bir, olma durumundan bizi uzaklaştır diyoruz. Ya Rabbi yardım isteme konusunda sığınma konusunda Ya Rabbi senden başkaları Senle benim arama girmeye çalışırsa, ben aracıyım derse, ben postacıyım derse, onların tehlikesinden de beni koru Allah'ım diyoruz. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in manası budur. Ya Rabbi ancak sana kul olurum. Ben senden başkasına kul olmam ya Rabbi. Sen yarattığın beşerlere, insanlara, benim gibi ortak insanlar, insanlara ben niye kul olayım ya Rabbi? diyoruz yani. Başımız daraldığında veya daralmadığında, elimizi açtığımız zaman, sığınmamız gereken yüce makamın Allah'ın makamı olduğunu biliyoruz. Buna inanıyoruz. Ya Rabbi bizi bu ilkeden, bu inançtan ayırma diye dua ediyoruz işte. Fatiha Suresi 5. ayeti Kerime'de. İnsanlar bugün Bırakın yani beşerden bizim insan olarak kardeşlerimiz olan, insanlık cinslerimiz olan insanlara kul olmayı. Hindistan'da fareye tapan var. Fareye. İneye tapan var. İneyi, i̇neyi Allah görüyor. ilah görüyor. Fareyi ilah görüyor. Basit o basit varlığı ilah görüyor. İneyi ilah görüyor. Veya bu dayı ilah görüyor, bu da bir insan, buda. Bu dayı ilah görüyor. Demek ki sapmış, Allah'a kul olmaktan çıkmış, farenin kulu olmuş, ineğin kulu olmuş, buda'nın kulu olmuş, bir tapınan kulu olmuş, bilmem ne bilmem ne. İnsanlar eşrefi mahlukat. Mahlukatın en şereflisi demek. Ne demek bu? Yani bundan daha üstün varlık insan olarak. Yaratık yok yani, mahlukat yok. Allah'ın en üstün olarak yaratmış olduğu varlık, insan varlığı. İnsan. Eşrefi i mahlukat. Mahlukatın en şereflisi. لَقَدْ <gülüyor> خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Muhakkak ki biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor allah Teala. En güzel, eksiksiz yani. İnsan olarak, bir beşer olarak onu en güzel şekilde yarattık. Ama bakın ilerleyen ayetin ilerleyen yerinde diyor ki ''Thümme redednâhu esfele sâfilîn'' Daha sonra onu biz alçakların en alçağı da yaptık diyor. Nasıl? kendi alçak olmayı istediğinde biz de ne halim varsa görlerim diyor yani. Ey insan sen alçalmayı ister sen Ben seni engellemem. Allah'a kul olursan en şereflisin, en yüksektesin ama şeytana kul olursan fariye, öküze, ine, mızaya kul olursan tapınağa, hinduya kul olursan o zaman da sen mahlukatın en aşağısında Ulaike kel en'a İşte Allah'ı bırakıp da başkalarına kul olanlar var ya Onlar yürüyen öküz, inek, deve, sığır gibidirler diyor. Camuş neyse. Onlar gibidirler. Belhum <gülüyor> adal. Yok yok diyor. Daha da adi onlar. Daha da aşağıda. Kine, inek, öküz bunları Allah bilir, onlar bilmez. Bazı insanlar sakmış, Allah'ı unutmuş yani. Gitmiş başka şeylere kul olmuş. Başka şeylere. Paraya kul olmuş, şehvetine kul olmuş. Hadi. Bakıyorsun. İşte örnek verdim. Fareye kul olmuş. İneğe kul olmuş. Öküze, bızağaya tapıyor. Bir beşere, bir hinduya efendim tapıyor. Demek ki bu akıllı mahluk o kadar akıllı ki bu akıl ona fazla geliyor. Niye? niye? Felsefe yapıyor. Felsefe. Felsefeyle bu sapkınlığa gidiyor. Atom profesörü adam gidiyor. Hindistan'da atom profesörü üne tapıyor. Fareye tapıyor. Ya atom profesörü sen bu kadar ilim okudun sen niye fareye tapıyorsun? diye sorduğumuzda diyor ki bizim tanrımız bu da Farenin sırtına bindi 40 günde dünyayı dolaştırıyor. Fare o yüzden kutsaldır. Ya diyorsun ki profesör sen gülüş durma düştün. Daha çok gülüştürme düşüyorsun. Bir bu da bir insan. Bir farenin sırtına biner de dünyayı nasıl dolaşır ya? Dolaştırdı. Senin bu nasıl aklın buna yani yatıyor? Biz diyor atalarımızdan öyle duyduk, öyle gördük, öyle yetiştik. Dolayısıyla biz teslim oluyoruz, kabul ediyoruz. Her şey illaki de akıl olması, akılla olması gerekmez diyor şimdi. Böyle bir şey. Yani dine, gelenek, görenek olarak bakan her insan atasından görmüş olduğu görenekleri yaşatabilir. Onun ne kadar yanlış olduğunu anlamayabilir. Çünkü doğdu o toplum içerisinde. Yetişti o toplum içerisinde. Akıl bali oldu o toplum içerisinde. Okudu, ilim irfan sahibi oldu o toplum içerisinde. Sürekli bunları gördü. Artık göz göre göre insan bunu yaşaya yaşaya normal bir vaziyete geliyor bu iş yani. Adam atom provizörü bunu yapar ya. Hindistan'da erkeklik organına tapan gruplar var. Kadınlık organına tapan gruplar var. İbadet namına affedersiniz, çok affedersiniz, sadır içenler var. Ya bunu ne yapıyorsunuz? Felsefe yapmış. Diyor ki bak diyor bu organ olmazsa bu insanlar nereden üreyecekti? Kutsal diyor bu. Tapıyor onu. Ya kardeşim bunlar vesile Ya bunlar yaratan Allah sen niye Allah unuttun bunlar vesile bu organa sen tapıyorsun bu organı yaratan var ya hmm. ama onu düşünmüyor işte banyo yapmamak temizlenmemek Hindistan'da ibadet ya ganj rehi var ganj, ganj hindistan'da ganj nehrinde yıkanıyorlar Günahlarını o nehirde yıkıyorlar, az Allah şahididir. Oraya din adamları geliyor. Hiç tıraş olmamış. Saç, sakal karışık, büyük sakal. Birbirine karışmış. Ve bir sene boyunca banyoda yatmamış. Niye? İnancına göre banyo yaparsa olmaz. Ganj Nehri kutsaldır. Ben o neherin suyundan başka su tanımam diyor yani. Kendi mantığına göre. O Nehrin suyundan başka suyla ben diyor, banyo yapacak kadar adi değilim diyor. O suyla banyo yapacak. Ve bir sene bekliyor, zamanı geldiği zaman o suya giriyor banyo yapıyor. Yıkanıyor. Ve günahlarını orada yıkıyor. İşte bunlar batıl inançlar. Ama bugün nüfusu nüfusuna kadar aşağı yukarı 1 milyar 300 milyon bunların 300 milyonu Müslüman 1 milyonu ya Hindu ya Budist ya efendim Zerdüşt ya bilmem buna benzer bir takım dinler ya 1 milyar insan bu kadar sapık olabilir mi ya hiç mi aklıları yok hiç mi ha bize öyle geliyor şimdi biz niye tevhidi biliyoruz yani Rabbimizi tanıdığımız için bize şimdi bir adam şurada fareyi gördüğü böyle yapsa Tapsana, derip, indiriz indiririz ağzına. Yani ne yapıyorsun sen de? Ya? Fareye tapılır mı kardeşim? Biz fareyi, onu tuzağa kurarız, yakalar tuzak, atarız dışarı, çöpe. Evdeyse, dışarıda hani, pek da. Ama onlar fareye girerken böyle. İnek olduğu zaman caddelerde trafik duruyor. Adam arabayı stop ediyor ya tamam. İnek diye kalkacak. İneği diyor kaldıramazsın. O bizim Rabbimiz. Rabbimiz. Keyfi gelirse kalkar kardeşim. İnek geliyor manava, istediği meyveyi, sebze yiyip gidiyor. Bu kadar kutsal. Etini de yemiyorlar. Yani. E bu ne, nedir? Tevhid dini yok işte burada. Yani sapmış. Sapmış bu insanlar. Hindistanlılar bu hale düşmüş ise başka memleketin insanları düşebilir mi? düşebilir. Nasıl düşer? Felsefeyle düşer. Yorum. Onlar da akıllı insanlar. Konuşuyoruz onlarla. Niye böyle yaptınız diyoruz. Hepsinin bir yorumu var. Felsefe yapıyor. Şöyle şöyle oldu şöyle şöyle oldu. Yani fareye niye tapıyorsun diye sorduğumuzda işte diyor fare. Bu da bizim diyor Tanrımız. Bu da diyor farenin sırtına bindi. Dünyayı dolaştı diyor. Fare ona iyilik etti. Dolaştı. Üstündür fare diyor. Kutsaldır diyor. Fare tapınakları var. İbadet için o farelere süt götürüyorlar. Milyonlarca fare geliyor o tap, kaplara böyle çıpır çıpır süt yemiyor, şey yapıyorlar, içiyorlar. Dokunmuyorlar yani. İbadet onlarda bu. Ya, Satmışlar yani. Demek ki insanları sapıtacak olan şeyler çok. Çok yani. Bunu anlatmakla bitiremeyiz. Bu ayeti kerimede de Allahü Teala ne diyor? İyyâke na'budu ve iyâke ey kulum de ki ancak sana kul, sana kul olurum, ancak sana kulluk ederim. Ve ancak senden yardım beklerim. Ya elim açtım, başım daraldı. Ya Rabbi, bir ağrım var, gider yarabbi, sen gider. Allah'a yalvarıyoruz. Yarabbi şu derdim var, gider yarabbi, senden istiyorum yarabbi. Allah'a yalvarıyoruz, değil mi? Elhamdülillah. Sapmamışız. Ama içimizde, çevremizde bazı insanlar var. Diyorlar ki, sen benden iste, ben Allah'tan isteyim. Beni aracı koy, beni aracı koy. Halbuki bu yanlış. Allah aracı kabul etmiyor. Direkt Allah'a. Direkt. Direkt Allah'a yalvaracağız. Aracı yok. Aracı yok. Bazıları gidiyor mesela ülkemizde üniversite sınavı öncesinde Eyüp Sultan'a öğrencilerin elinde kalem Eyüp Sultan'ın kapısının deliğine kalemi sokuyor. Karışıp şöyle ileri geri çeviriyor. Niye? Yarın imtihanda başarılı oluyor. Ne yapıyorlar? Sen tembel çocuk. Çalış. Öyle kalem oraya sokmakla bu iş olmaz. Kimden yardım bekliyorsun sen? Kapının deliğinden, çirkinden. Başta aynı Hindistan. Fare inancı gibi bir şey yani. <gülüyor> Urfa'ya gidiyorsun, Balıklı Göl'e kalemi balıklara uzatıyor böyle. Böyle. Gösteriyor balıklara. Yarın imtihanda doğru. Ya böyle bir şey olur mu ya Çalış. Bu kalem <gülüyor> ya. bunlar yanlış, batıl, orafe. Bunlardan uzak duracağız işte. Kabirlere gidenler, o kabirlerden yardım isteyenler evet. aynı hakeza Allah'tan isteyeceğiz. İşte ilke bu değerli kardeşlerim. Ezan okundu. Vaktinizi almak istemiyorum. O yüzden inşallah gelecek derslerimize devam edeceğiz. Yarın da hadis dersimiz var. O dersimizde. Ee, yine Allah yolunda infak ile ilgili hadisler alacağız. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rubbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El Fatiha.